içerisinde kuruluşundan itibaren bulmuş. İki kıymetli e, profesyonel var. Türk İş Dünyası'nın yakından tanınıyor. O dönemlerde çok aktif olan. Bugün daha yakından tanınma fırsatı bulacağız. Onun öncesinde de hani bizim çok yakından tanıdığımız ve bu konuyla e, Türk Sekbe Derneği ile yakından iletişim olan iki hocamız var. Beyim Hocamız birazdan açılış konuşmasıyla başlayacak. Kami Hocamız da Türk Sekbe İdaresi Derneği'nin olduğu bağlam üzerinde bir konuşma yapacak. Öncelikle tüktüğün hazırlıktan sonra daha detaylı bir keşif içinde 2. ve üçüncü oturumlarda burada olacağız. 1-2 kuralı biz de bugün geldik buraya. Hatırlatmamı istedi görevli arkadaşlarımız ya da yönlendirmeyi diyelim. Arada çay ve kahve ikramımız olacak. O hemen alt katta buranın altında sol taraftaki alanda ama bahçe ve baltok da iki kullanılabilir. Lavabolar yine alt katta sağ tarafta. Üst eten çıkış biraz daha kısıtlı durumda ama bir fotoğraf için falan çıkılabilecek oradaki balkanada. Belki bir tarihden açılabilir orada toplanmış oluruz. Ben hani çok kısa bir giriş yapıp hemen sözü Mehmet Hocam'a bırakacağım. Açılış yapması için. Tabi bir bir tarih deyince 1920'lerde, aslında Avrupa Profesör ilk çalışmalarıyla başlayan bir alan, ve sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere her iki tarafa yayınlıkları ve çalışmaların da bu anlamda literatüre ee, önemli sayılar veriliyoruz çeşitli coğrafyalardan. Ama Güneydoğu Avrupa diyebileceğimiz Türkiye'nin de içerisinde olabileceği bölge, belki hani İtalya krizinden, köşesinden e, dışarıda tutarsak Yunanistan'da üretilen bir miktar çalışmayı da çok e, altını çizerek görmezsek belki çok da literatürde görünmeyen bir yer. Oysa hani Türkiye bağlamı dediğimiz hani Osmanlıdan bugüne gelen e, zaman dilimini göz önüne tuttuğunda işte hemen dibimizde var ki bugün tarihim salındayız. Hemen dibimizde işte 1460 yılında inşa edilen Kapalı Çarşı bugün hala 4 bin kadar mağazasıyla 25 bin çalışanıyla. Ee, yaşamaya devam ediyor. Yine hemen bu meydanda yapılan e, o dönemde ilginç aktiviteler var. İşte dünyasıyla ilginç olanı ilginç şey. Mesela işte 1860'lı yıllarda sergiyi Osmanlı adıyla bu at meydanlarının alanında yaklaşık e, yüzlerce odası olan bir fuar sergi kurulduğunu biliyoruz. E, loncaların meslek odunlarına yüklendiği yerler böyle çok yakın yerlerde hemen İstanbul ticaretinin özellikle gıda <gülüyor> ticaretinin yapıldığı un kapalı ve yağ kapanı hani o günlerde şehrin unun ve yağın geldiği isterseniz dolayısıyla hani Hamidiye Ticari Mektebi alisi olarak kurulan bu binanın içerisinde bu toplantıyı yapmak da bize özellikle tabii, keyif veriyor. Umarım size keyifli bir Başta teşekkür etmem gereken bu anlamda Marmara Üniversitesi hani bize bu olamları sağladı. Birkaç görüşmemiz vardı ama rektörlük e, bunu onaylayarak hızlıca bu salonu bugün için bize rezerv evet. etmiş oldu. Huzurlarınızla evet. teşekkür etmek istedim. <gülüyor> ee, tabii Türk Sevd ve İdare Derneği hakkında çok kısa ben, hani, tema olduğu için giriş yapacağım. 1862-1962 yılında bir dernek olarak kuruluyor. Ve Kesin olarak evrakta yer aldığı şekliyle temel amacı modern sevk ve idare biliminin anlaşılması ve kullanılmasını teşvik etmek. Modern sevk ve idare biliminin anlaşılması ve kullanılmasını teşvik etmek. Bu e, tabi tabi bizi çok yakından ilgilendirebilecek bir cümle. Bugüne kadar hani Bekli hocamızın çalışmalarından e, Türk sevk ve idare ya da Türk yönetim alanındaki aktarım mekanizmalarının nasıl kurduğunu ben sıçradığıyla birçok çok çalışmasından okumuş olduk diğer ülkeler arkadaşlarımızın, hocalarımızın makalelerinden okumuş olduk ama e, belki Türkiye bir derneğe biraz daha kurcalanması gereken, hani detayına gelmesi gereken bir dernek olarak görüyor çünkü hani diğer ülkelerde bildiğimiz çok yaygın olan işte Indian Management Association benzeri yapılanlıkları e, çok ülke örneği gördük ama Türkiye'de devam etmemiş olmasına rağmen bu rolü, bu misyonu üstlenen bir derneğin yaklaşık işte 15 yılı aşan bir süreyle varlığı ee, bize ilginç geliyor ki gelmeli bugün de o detayı merak edenlere buluşturmuş olacağız. Ford Vakfı'nın ilonu ve Amerikan Eğit'in finansal devlet, devlet otoriterlerinin ise kurumsal desteğiyle bulunduğu bulunuyor literatürde. Özellikle Ford Vakfı tarafından 1952, 1952-71 döneminde önemli yardımların yapıldığını biliyoruz Türkiye'ye ilişkin. Bunlardan, hani, bu vakıftan önemli bir bağış alan bir kurum olarak da Türk İdare Derneği ile bahsediliyor. Derneğin kurucu başkanı Şahap Kocatokçu, ikinci başkanı Mehmet ve kuruluşundan kapanışına kadar da 1979 yılında kapanıyor. Genel sekreter olarak Faiz Koroy görev yapıyor. Temelde yönetim danışmanlığı ve eğitim faaliyetlerine odaklanarak Batıda üretilen yönetim bilgisinin Türkiye bağlamına transferini üstlenen bir dernek, bunu tekrar uygulamış olayım dernek. E, bunu öncelikle 1966 yılında e, Sayın Erdoğan Zoga Beyefendi aramızda bugün konuşma yapacak, Onun sorumluluğunda kurulan Sevk ve İdare Geliştirme Merkezi vasıtasıyla özellikle yönetim danışmanlığına ulaşılıyor. Ayrıca hepimizin hani e, Bekir Hoca'nın makalesinden bildiğimiz Türk Sevk ve İdare Dergisi ve Sevk ve İdare Dergisi bir yayın olarak derneğin periyodik olarak çıkardığı bir yayın. Ama e, bildiğiniz üzere birçok yani yayını da var. Onlardan da belki bugün Ergun Hocam bana gösterdiğim bizzat size sunma şansı olacak birkaç tanesinde fiziksel olarak. Ben şimdi sözü Behlül Hocam'a bırakacağım. O açıdaşı konuşmasını yapacak. Hemen akabinde Tanr Hocam devam edecek. Ve Ergun Hocam sonrasında Ferdi Hocam oturumu tamamlamış olacaklar. Arada görüşmek üzere. Buyurun hocam. Okay, teşekkür ederim. Ee... <gülüyor> eee bu e, şurada bu eee Açılış konuşması yapmak üzere davet edildiğimde ben bunu çok ilgiyle e, karşıladım. Eee konuştuğumuzla ilgili ilgiyle karşılandığını dile bu e, hem de e, yani ilgiyle karşılanmamın bir nedeni eee bunu bir yeni şeyler öğrenmek için kendileri fırsat vesile Ustamın da söylediği ki aslında üzerinde yazdığımız çok fazla şey yok zaten denebilir. Yani. Ama e, bence de birkaç yönden, e, bana göre dört tane yönden. E, ama belki bugünkü konuşmalar sırasında daha fazla e, ilave yönlerini de öğreniyor olacağız. E, dört yönden önemli. E, Ustamın dediği gibi kucalanması, incelemesi, e, bize bir takım yeni şeyler öğreteceği. E, yalnızımdayım ben. Ee, şimdi, baştan bir şey söyleyerek başlayayım. Benim sevgili liderli derneği ile bir ilişkim olmadı. Ee, ben çünkü o zamanlar kısa pantolonla dolaşıyordum. Ee, şimdi biraz abarttım ama e, dernek kurulduğu zaman hakikaten kısa pantolonla dolaşıyordum. Benim okuduğum orta ortaokulunda kısa pantolonlu forma da vardı. Ben o kısa pantolonlu formayı giyiyordum kurulduğu zaman. Ama sonra tabi derneğin bu yirmi sekize e kadar süren öyküsü içerisinde Büyüdüm, uzun pandoluma geçtim e, vesaire. Ama bunun dışında e, Sevgiler Derneği ile ilgili tek ilişkin e, doktorayı yaparken Beyazıt Cami'nin arkasındaki sahafılara gider oradan daha ucuza eski sayıları alır. E, Dolayısıyla işte benim ilişkim bu kadar. E, ama sonrasında benim e, yine Mustafa'nın o e, Türkiye'de bu işlerin e, özellikle düşünce planında e, tarihi nasıl bir şeydir diye e, ilgilerin oluşması e, sonucunda bu ilgilerin parçası olarak Sırk Derneği üzerinde de e, aslında çok fazla iş değil bir tane iş yapmış olduk. E, şimdi bunu söyledikten sonra bu tarihle ilgilenip kaynaklanan bu Sırk e, Derne Derneği'ne de e, bakmış olman e, oradan kaynaklanarak, oradan hareket ederek dediğim gibi bence dört tane önemli e, nokta var sekreteri ile ilgili olarak söylenebilecek. Bunlardan birincisi yine Mustafa Açık konuşmasında neindi? Ee, Türkiye'nin e, 1950'li yılların başından 70'lerin başlarına kadar olan yaklaşık 20 yıllık dönem içerisinde e, daha önceki Fransız ve Alman etkisinden Amerikan etkisine kayışının Taşıyıcılarından bir tanesi Seyfri İdare Derneği. O sırada taşıyıcı çok. Ee, Seyfri İdare Derneği var ki ama o sonradan geliyor. Tabi öncesinde e, İşletme İktisadi Enstitüsü var. Ee, yine Mustafa'nın zikrettiği o 1950'deki Forkvat Komisyonu'nun Orta Doğu'ya gönderilmesinden çıkan bir fikir ve ürün olarak ee, İşletme İktisadi Enstitüsü var. E, Milli Prodüktivite Merkezi var, e, Robert College var, e, Ortaket Üniversitesi var. Önemli sayabileceğiniz aktörler e, olarak. Bunlar, değişik şekillerde dediğim gibi Amerikan etkisini e, Amerika'ya doğru e, aktör taşıyıcılarından e, örnekler. E, İkinci noktada deyince, sevgilerin bunun içerisinde daha fazla ağırlık taşıdığı bir tarafı var bence. Ama birincisi bunu tespit etmek lazım. Bu 1950'lerin başı ile 1970'lerin başı arasındaki dönem, genel olarak da Türkiye tarihi açısından önemli bir dönemdir. Ee, siyasi açıdan, iktisadi açıdan, askeri açıdan önemli bir dönemdir. Ama özellikle bizim ilgilendiğimiz konular açısından, bizim çoğumuzun üzerinde çalıştığı alanın yeniden şekillendirilişi açısından da özellikle önemlidir. <gülüyor> ee, e, Sedmi İdare Derneği'nin kuruluşunda EYİG parası vardır. E, sonrasında Sedmi geliştirme Geniştirme Vakfı'nın kuruluşunda Ford Foundation parası vardır. E, ama bunların hepsi zaten Türkiye'nin o sırada siyasi, iktisadi ve askeri olarak Amerika'ya dönmesi sonucunda Amerika'ya doğru dönmesi sonucunda Türkiye'ye baş itibaren başlayarak Türkiye'ye sağlanan askeri e, bunun yanında teknik yardım adı altındaki yardım programlarının bir parçası olarak tecelli etmiştir. E, Tabi Türkiye tarafı da bu Amerikalılar gelip Türkiye'nin başına şeyle balyoz e, vurarak yapmamışlar. Ama Türkiye tarafı da teşhine olmuştur bunu ithal etmeye. <gülüyor> Ama eğer bir futbol frenzetmesi yapacak olursam, Top Santra'ya konup ilk konuşu yapar Amerika'da. Ee, o da dediğim gibi 1952 yılında Ford Vakfı'nın e, Orta Doğu'ya gönderdiği bir misyonla başladı. E, dolayısıyla e, SEPT İdare Derneği bu çerçeve içerisinde inşallah Tamer Hoca'ndan sahne çalmıyorum o bağlamdan bahsedeceğim derken e, ama bu çerçeve içerisinde değerlendirmek lazım. Bu birinci bence önemli yöntem. İkincisi ama demin söylediğim gibi e, Sevdi İdare Derneği'nin e, bu e, taşıyıcılığı yapan örgütler arasında farklı bir konu var? İkinci noktada bunu söyleyeceğim. Üçüncü noktada da ayrıca farklı bir konu mu var? İkincisi ne? O sırada benim gibi aranızda bu kurumsalcı düşünce filan falanla ilgilenenler varsa onlara tanıdık gelecek bir oldu yaşadı. O oldu da şu, bu değişik taşıyıcılar değişik kesimlerle temas halindeler, değişik kendi alanlarındaki, kendi ortamlarındaki çerçeveler içinde bu taşıyıcılığı yapıyorlar. Dolayısıyla bir anlarla demeye getiriyor, ya biz bir şeyler öğretmeye başladık. Ya bunun bir adı olmasına. Bir at koyacağız? Ee, Bunu bu kelimelerle konuşmamışlardı tabii. ama biraz abartılı söyleyecek olursam konacak at konusunda bir sabah bir mücadele o, o kurumsal alanın yeni oluşmasından gelen o belirsizliğin herkesin kendi kafasına göre neyi nereden ithal ediyorsa ona bağlı olarak bir at koyma süreci. Ee, bu at koyma süreci içerisinde şöyle örnekler vereyim, ee, örneğin. 1956'da İşletme İktisadi Enstitüsü ilk üç aylık yatılı, orta seviyedeki yöneticiler için programını yaparken bunun adını işletme idarecisi kursu diyor. İşletme İdaresi. Aradan bir yıl geçiyor, bu kez sonraki usul süreni programının temeli olacak altı aylık programın tırnak içerisinde, bu laflar artık üniversite ortamında kullanılıyor çünkü ben de utanmıyorum artık kullanmaktan, piyasaya sürünce ee, onun adına da e, İşletmecilik İhtisas Programı İşletme İdadesi, İşletmeci. O sırada e, Robert Kolej, 1979 yılında faaliyete geçerken bölümünün adına İş İdaresi diyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1957'de Enstitüler Üniversiteye dönüp, içinde böyle bir fakülte e, kurmaya karar verince veya işte o sırada onlara para sağlayanlar böyle bir fakülte kurmalarını teşvik şey edince Fatih'in adını idare ilimler koyuyor, içine üç tane bölüm koyuyor. Bir tanesinin adı iş idaresi, ikincisinin adı amme idaresi, üçüncüsünün adı endüstri idaresi. Aradan üç sene geçiyor, o sırada ee, diyorlar ki ya bizim bir tane bölümümüz olsun. Amerikanlar bunu dememiş, bizim iktisat fesat geliyor. O sıradaki dekal ki elimizden geldi bir dekal iktisat bölümü kuruyorlar. O arada diyorlar ki bu üç tanesi fazla, bunları birleştirelim. Adını management koyuyorlar İngilizcesinde. Türkçesinde, Allah selamet versin, işletmecilik olmuştur. <gülüyor> Management kelimesinin karşılığı işletmecilik olmuştur. <gülüyor> Sakın yanlış anlamayın, doğrudur, iyidir, güzeldir, hoştur, benimle ilgili yok, olanı anlatıyor. Bunların arasında milli produktivite merkezi aslanlar yüksek idare lafına takılıyor. Amin, eee, amin dersler. Medyaç'ta var de vardı o zaman? Sevpe İdare Derneği de aynı adı denirmiştir. Adı Sevpe İdare Odun. Şimdi ilk benimseyen değil, dikkatimizi çekin. Ee, çünkü işletme iktisatçılarının, yani 50'ler önce bu alanda egemen olan, öğreten, düşünen, yazar, çizer insanların arasında da sonradan verilen öneri haşa vermemekle beraber sevkli idare sözcüğünü kullanıyor. Ahmet Ali Özeke'nin yazdıklarında sevkli idare sözcüğü vardı. Tahminim, bunu çalışmadım buyurunuz genç arkadaşlar. Askeriyeden gelmiş olduğu tahmin edilebilir. Büyük ihtimalle askeriye daha önce sevkli idare terimini kullanıyordu. Ben birdenbire Amerikalılar milli prodüktifliğe benzesini kurup hadi buna bir at koyun dedikleriyle birdenbire bir dehadan sevkli idare çıktığını sanmıyorum. Ama sevkli idare lafı Mini iyi proyektif tarafından kullandım. Rahmetli analım. ikimizin de doktor hocası, Taner hocalarında benim de. Kemal Bey, ee, 1961'de, ee, 1967'da İktisat Patiklesi yönetmenini değiştirip, biraz işletme iktisadından <gülüyor> dışarı çıkma çalışırken, ee, o zamanki işletme iktisadı dilinde konular ikiye ayrılıyor. Umumi işletme iktisadı, tahsisi işletme iktisadı. Almancıyı ben beceremeyeceğim, bir generalin karşılığında, general, o gün de specialin karşılığında. Bizde de umumi ve tahvizi. Kemal Bey verdiği tahsisi dersinin yanına sevk ve idare ve diğer konular diyor. İlginç de sevk ve idareyi de araya tire koyarak yazıyor. Sevk, tire ve tire idare. Bu da Kemal Bey katkısı. Çünkü önce öcekilerde tire yok. Şimdi, dolayısıyla ortada bir, ya bu neler şeyi bize Amerikalılar öğretiyor. Bugüne kadar Almanlardan anlarken işletme iktisadı diye anladık, öğrendik. Aha bu da güzel, iktisat lafı bir şey. İşletmeyi de işte betri, betri, nedir bunun karşılığı, pop pop, işletme dedik. Zaten Devlet Demir Yolları da 1920'lerde bu lafı kendi kendim birtakım bölgesel bilimleri için kullanmış. Bunu halletmiştik, bunlar başımıza bunu çıkarttık, ne at koyacağız? Bu at koymadık ne? Bence yani, çok önemli bu atlar. Katılmasanız bile, burada bir başka şey var, Seyfi İdare Derneği'nin adını Seyfi İdare Derneği diye benimsemesin. Ee, ki ayrı noktasını, o zaman bitti diyeceğiz. <gülüyor> ee, ayrı e, bir anlam taşımasının nedenlerinden bir tanesi de bu. E, Türkiye'de Seyfi İdare Derneği, şimdi alışılmış bir laf olarak kullanılan profesyonel yönetici fikrini, Türkiye'ye taşımak, onu yaymak üzere oluşturulan aktörlerden bir tanesidir. Bu diğerlerinde o kadar belirgin değil. Gerçi var, işte bu İstihar'ın ben de 957'deki kataloglarına sahibim orada işletme idarecisi var. Hatta Mehmet Bey'in, Allah rahmet eylesin, bundan sonra anneler, babalar, kızları için mühendisliği, işletme okumuş olanları arayacaklar cümlesi var, refah gibi vaat eden cümleler var, müreffeh olacağına dair bu eğitimi görenin Hemen en yüksektesi düzeylere geleceğini söyleyen e, iddialar var. Ama seferlerden ne kadar kuvvetli bir vurdu taşımıyor. E, bunu da iki açıdan önemli olduğunu düşünmek lazım. Bir tanesi, hakikaten Mustafa'nın dediği gibi bu fikrin Türkiye'ye gelmesi, işlenmesi, bunun bir teknik, bir alan, bir meslek, denet içerisinde olarak lanse edilmesi açısından önemli ve belki bugünün kök belki değil bugünün kökleri o 50 ve 60 yıllarında olanlarda yatıyor. Ama bir şey daha var. O da şu. Amerika o bize sadece e, yönetmek işinin bilgisini pazarlama çalışmıyor. Bir şey daha çalışıyor. E bunu da sadece yapmıyor. Bütün Avrupa'ya yapın. Bırak Güney, Kuzey hepsi. hepsini. yapıyor. Ee, daha doğrusu onunla da yetimliyor, Güney Kore'ye gidiyor. Yani, komünizm tehlikesinin olduğu herhangi bir yere doğru uzanıyor Amerikanların gözünde. Dolayısıyla aynı zamanda özel sektörü geliştirmenin araçlarından biri. Ve öyle bir anlayış ki, ki artık bu değişti, Amerika bile bu anlayışı, 1960'larda bu anlayış, profesyonel yöneticiyi bir, nasıl söyleyeyim, robot gibi anlatıyor. Şöyle bir robot eee bu kişisel çıkarı olmayan bir rol Kendi kişisel çıkarı yok. Kişi, kendi kişisel çıkarı tamamen örgütle özdeşleşmiş. Ama önde tarafta iki tane kuvvetli kişisi kişisel çıkarı olan dikle var. Biri sermaye biri de emek. Profesyonel yönetici bu nerd hiçbir kendi kişisel çıkarı olmayan haliyle bunları barıştıracak unsur olarak görünüyor. Ee, çoğunuzun bileceğiniz isim Peter Druckle'ın 54 tarihli e, Practice of Management kitabında yöneticiler öncelikle İngilizce söyleyeceğim bu bakmayın Save of the Free World diye anlatılıyor. Özgür dünyanın kurtarıcıları. Özgür dünya o barışmayı sağlamış dünya olacak. Dolayısıyla ikinci öğrene bu programı isimlerle birlikte buraya getirmesinden kaynaklanıyor. Üçüncüsü <gülüyor> ki bu da sevdiğilerin önemli bir özelliği. Ee, Sevdiğiler Derneği iş dünyasını bu işin içine, yani yöneticilik işletme, yani işletmece bir kelimesinde bulunan ondan da e, onların gelişmesine özel sektörün doğrudan müdahil olmasını sağlamak için düşünülmüş, aktörlerden bir tanesi. Hatta Giuliana Gemelli diye bir adam vardı iksat talibcisi. E, Forfar'da işimizde de çok iş yanaştı. <gülüyor> Taber hocam belki burada ilave şeyler söyleyebilir. Onun iddiasına göre, ki, İtalya ile Türkiye'nin ile beraber çalışıyor Giuliana Gemelli. E, çünkü Mehmet Bey'in iddiası, Gemelli'nin de iddiası, iddiası İşletme İktisadığı ve İktisat Bakütesi'nde kurmadan önce, 52'de o gönderilen misyon, Türkiye'de iş dünyasından buna her olabilecek insanlarla temasa geçiyor. Bunu bulamayınca çaresiz işte üniversite çapı desteğine gidiyor. İtalya'da çaresiz kalmıyor çünkü İpsoan işletme fakültesinin üstünden önce kurulan ilk Amerikalıların kurduğu yerdi. O 1952'de tarihi. Arkasında hem fiyat var hem var. Türkiye'de ise öyle bir şeyler yok. O nedenle İkizat Fakültesi de dönüyor. Bir müddet geçtikten sonra, şimdi cemelliği burada ya tam olarak benimseyebilirsiniz ya ayrılabilirsiniz. Ben tam olarak benimseyiyorum. ama kadının söylediği şekilde aynen söyleyeceğim. Diyor ki Sevgi İdare Derneği'ni kurmaya kalkmalarının nedeni İşletme İltisadı Enstitüsü'nün fakültenin elinde olduğu için kısa sürede fazla teorik ve akademik Aile yöneldi. Çünkü işletmek sadece en sürü kurallıklarında yönetim kurulundan üniversiten insanlar koymaya çalışıyor Ama fakülte işleyimle gidilince, herkese, herkese, herkese, herkese iş yapıyorlarmışlar. Çünkü Cemil'in iddiası bu. Benim Cemil'in adına ayrıldığım yer yahu bence bunu Türk iş Dünyası Yani Bunlar teorik yapıyorduk. Biz bunlarda kopağa ayrı bir şey yapıyormuş. Bence bunu eğayi, rol körlerim falan söylemiştir. Tahmini budur ama artık bunu yok. Evet. Robert diye de yaşamıyor, yaşamıyor. Onu da bulamayacağımıza göre bunu bilebilmek çok zor. EYİD raporlarında falan, EYİD raporlarının bir tarafı var, arasız bulabiliyorsunuz. EYİD raporlarında belki e, aranıp e, bulunabilir. Son nokta bununla ilgili, e, Sevgi Derkik Vakfı'nın e, 69 yılında kuruluşu, sonra 70'te faaliyete geçişinde de işte o zaman ford faaliyetçilerine giriyor. Sonuncu nokta önemli e, benim önemli gördüğüm dördüncü nokta yine şu anda Türkiye'de gayet doğal bir faaliyet ve e, isim terim olarak anlaşılan e, yönetim danışmanlığından Türkiye'de ördü ilk örneği herhalde sen değiller. Bunu daha öncesi yoktur değil vardır. Alfilizatın şey yaptığını, müşaherlik yaptığını biliyoruz. Ahmed Ali Özeke'ye göre o meşhur e, uluslararası şeylerden bir tanesi o zamanların iki savaş arasındaki dönemde Bado'nun Türkiye'de ereğilebilir bir çelikte işbirliği yaptığını, yani kendisi gelmiyor da e, onun ekibinden insanların bunu biliyoruz. Bunlar var ama yönetici danışmanlığı diye bir at kalmaz. Bunun ilk kez yapılması, bununla birlikte kısa süreli yöneticilik eğitim programlarının yapılması Devlet için bunu mini-infroditivite merkezi yapıyoruz. Devlet kuruluşlarında çalışanlar için. Ama ZED İdare Derneği bunu daha yaygın bir şekilde, böyle binlerce ifade, için daha fazla şey yapacağız, öğreneceğiz. Binlerce ifade, binlerle ifade edecek insanları eğitim programlarından geçirmiş oluyor. Dolayısıyla benim gözümle bu en azından dört yönüyle ZED İdare Derneği'nin çok önemli bir yer. Ne kadar çok öğrenilsek kârdın hem o zamanki ortamı anlamak açısından, tarihe hem de açısından yararlıdır. Hem de o günün, o günün vurduğu damgalar itibariyle bugüne getirdiği e, izler itibariyle e, önemlidir. E, umarım, biz şimdi dinlemekten çok zevkalız, çok şey öğreniriz. Ama umarım bunlar bir şekilde kayda geçer ki bizden sonraki nesillerde e, de bundan istifade imkanı bulurlar. Tam mı? <gülüyor> Haber hocam, siz nerede isterseniz devam edebilirsiniz masalından. Yok burası daha dolandırıcı. <gülüyor> <konuşayım. gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi işte, sevgili Mustafa kardeşimiz beni aradığı zaman sesim biraz kısık çıkıyor bana mı öyle geliyor. Aradığı zaman bu konuda dedim ne yapacağım ben yani ne anlatacağım işletme. Tarihiyle ilgili fazla çalışmadım. Sevgili dostumuzun yazılarını, zevkle okumanın dışında, Behlül'ün yazılarını. Ee, dedi ki, hocam dedi, siz dedi, Sek derneğinin kurulması bağlamında konuşursunuz. Ha tamam, tamam dedim ben. Telefon kapattık. Sonra ne demek şimdi bağlamında konuşmak? Yani düşünmeye başladım ben. Nereden bağlayacağız konuyu? <gülüyor> Bağlamı daha doğrusu evet derken biraz da hem yanında oturan Ferdin Hoyi hem onun yanında oturan Ergun Zoga dostumuzla beraber olmak için de geldim. Çünkü ben de Ferdin Hoyi'nin öğrencisi oldum Şu anlamda hani Behül dedi ya benim ilişkim olmadığı şeklinden de benim bu anlamda ilişkim oldu. 1969 veya 70 o civarlarda Peraplas Otelinde seminerler yapılırdı. Daha doğrusu Seküler Geliştirme Vakfı. Hmm. Yanlış mı söyledim Eee orada <gülüyor> piyasaya dönük eğitimler yapardı. Ben de onlardan amaçlara göre sevk, yönetim başlıklı ve Ferdin Hoy'un e, verdiği seminerlere katıldım. Böyle bir ilişkim oldu. İyi de olmuş. O kadar etkilenmişim ki yıllardır sata sata bitiremedim bu amaçla geriye döndüm. <gülüyor> Dolayısıyla ııı e, şeyi sağlam böyle bir ilişkim oldu. Dolayısıyla nereden bağlayacağız konusunu çok düşündüm ve sonunda ben de Behl Hoca'nın yaptığı gibi birkaç noktayı vurgulamak suretiyle bu düğümü atayım. Bağlam kelimesini hmm. herhalde bunu konteks, çerçeve falan anlamında kullandım Mustafa. Ben de bağlamak anlamında kullanıyorum. Şimdi biraz eskilere gitmek istiyorum. Ben Türkiye'nin e, yani çerçeveyi daha da büyütelim belli arkadaşımız 1950'lerden sonra işte Amerikanizasyon vesaire sonlardan bahsetti. Doğrudur. Ben daha da öne gidiyorum. Eee ta Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1838'de yapılan bir anlaşma var bu Balta Limanı Anlaşması. Kapitülasyonların e, verildiği, imzalandığı anlaşma. Bence Türk, Osmanlı ve Türk Türkiye diyelim, iktisadi hayatında çok önemli ama çok çok önemli olan bir anlaşma ve onun sonuçları. Kapitülasyonların ne olduğunu biliyoruz onları anlatacak değilim. Ama görünen şu ki kapitülasyonlar dolayısıyla Türkiye'de yani o zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nda öyle söyleyelim. E, tabii 2015'te geriye doğru bakıp sonuç çıkarmak kolay ama o dönem itibariyle baktığınızda İşletmeciliğin gelişmesine uygun bir ortam maalesef olamıyor. Dolayısıyla sanayi olmuyor. E, i̇şletmeler hep kapalı ortamda. Büyük ölçüde zati istihlak, bu kelimeyi anlamayan yok herhalde aramızda. E, efendim, e, e, kişisel veya bireysel tüketime dönük işletmeler, aile işletme şeklinde kalıyor. Ta Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar, Cumhuriyet kurulduğu zaman manzarayı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir işletmecilik, böyle bir nosyon sivrilmiş veya gelişmiş özel kurum işletmeleri yok. Özel kesim işletmeleri yok. Cumhuriyet dönemi tabii bu uygulamaların verdiği bakış açısıyla veya bundan etkilenerek kendine göre bir şey yapmak, kendi kendine yapmak dışarıdan etkilenmemek, işte borç almamak, kapitülasyonlar kaldırılıyor ve bir plan fikri geliyor ama 1960'lardan sonra gördüğümüz anlamda böyle genel makro bir plan değil daha çok kısmi planlarla hep de özel teşebbüsle gelişsin bir şeyler yapsın ama gelişecek kudreti yok. Dolayısıyla devlet işletmeleri ağırlık veriliyor. 1900 işte Atatürk'ün öldüğü dönem Ve kadar bu böyle devam ediyor. Derken 2. Dünya Savaşı geliyor. 2. Dünya Savaşı'nda ee, özellikle sonrasında Behlül Hoca'nın bahsettiği noktaya geliyoruz. Amerikan yardımı e, çerçevesinde yavaş yavaş Amerikan etkisi bize de gelmeye başlıyor. Bu birinci çerçeve. Ee, i̇kincisi çok daha ilginç. Hani Behlül işte taşıyıcı taşıyıcı dedi bu biraz bana böyle şey diyor ben taşıyıcı kemiz kullanıp hani böyle hani mikrop taşır ya birisi. Falan yani taşıyıcı olmak istemem ben doğrusu. O anlamda söylemiyor gayet tabii de. Eee. Öyle de bakabiliriz. Efendim. Öyle de bakabiliriz. Siz de bakacağız size bağlı. <gülüyor> Hangi gözlüğü taktığınıza bağlı. Eee şimdi ilginç bir makale de okudum ben bu vesileyle. Yani hiçbir şey hazırlamadan geldiğimi zannetmem Ve <gülüyor> Ee, bu Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Sosyal Merkezi Dergisi'nde e, Ahmet Said Özkul bir makale yazmış. 19, 2012'de 16. sayıda diyor ki 19. yüzyıl Türk Yüksek Öğretim'de işletme Eğitimi. İlginç makale ta Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. 15. yüzyılda işte Enderundur, Medresedir, şurada oradaki ders programları ondan sonra gelişiyor mülkiye sınıfı, kalemiye, seyfiye efendim e, o sınıflar nerelere eleman yetiştiriyor ve hep Fransız etkisi o programların gelişmesinde işte eee ulumu ticari bilindi bu şeyin kuruluşu olan falan hep hep Fransız etkisi. Fransız etkisi Fransız etkisi daha birinci Dünya Savaşı dönemlerine kadar geliyor. Demek orada bir tane taşıyıcılar var derken işte Almanlar olan yakınlaşma siyasi ve asker anlamda doğal olarak arkasından işte 1930'lardaki bu Alman e, hocaların gelişi bir Alman yoğun bir Alman etkisi işte işletme da hocanın bahsettiği gibi orada devreye giriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Amerikan etkisi gelmeye başlıyor. Yani bu böyle tabi Amerika tarafından bakarsanız. Dediği doğrudur. İşte bir tarafta Sovyet daha sonra komünizm tehlikesi var vesaire. bu ülkeleri kazanmak lazım. Böyle bir bakış açısı da olabilir. Ama öbür taraftan 1950'lerde dedi ya siyasi açıdan, iktisadi açıdan çok önemli bir dönem. Ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri özel sektörü geliştirme gayretleri gelişsinler, kendi kendine yatırım yapar hale gelsinler, ülke ekonomisine katkıları artsın <gülüyor> endişesi bu sefer siyasi bir şey buluyor bir destek buluyor ve 1950'den itibaren ağırlıklı olarak bu desteklenmeye başlıyor. Dolayısıyla ortamda değişmeye başlıyor. Amerikalılardan gelen bu yardım teklifleri vesaire buraya getiriyor. Dolayısıyla Fransız, Alman ve Amerikan etkisi ve Bekleyi Hocanın da bazı yazılarında şey dediği, Amerikanizasyon böyle bir şey gibi üzerimize yayılıyor. Hani bir balık hikayesi var biliyorsunuz. Anne balık yavrularına nasıl yakalanmamayı öğretiyormuş suyun içinde işte yavrular peşinde anne balık diyor ki işte burada sallanan bir şey görürsen sakın yaklaşmayın oltadır nasıl gidiyorlar böyle iki üç tane birden olursa buna da yaklaşmayın hepsi oltadır vesaire derken şrap diye bir şey iniyor böyle ve bütün hepsi yukarı doğru çıkmaya başlıyorlar yavrular diyor ki bu nedir anlıyorlar hani evladım Buna tepeden derler. a derler kurtuluş yok ya biz <gülüyor> Şimdi Amerikan etkisi biraz belki böyle oldu yani üzerimize pat diye geldi. Kendi yolumuzu bulabilir miydik? Tabii şimdi geriye doğru bakarak hikkin çıkarmak kolay. Bu ayrı mesele. Bu ise geldiğimiz nokta burası 1950'ler. 1954 ben oradan başlayayım. çünkü işletme ekonomisinin ismi geçti. Ben denisem oranın öğrencisi oldum 1968'de işletme. İşletmecilik İktisat Programı'ndan e, mezun oldum 1968'de. E, iş, e, piyasaya dönük, işletmeleri dönük olarak yapılan idare kursunda 3 e, aylık programlarda, otellerde yapılırdı. Orada nöbetçi öğretmen oldum. Boğaz'da, Yeniköy'de, Boğaziçi Oteli'nde yapılırdı. Haremde Harem Oteli'nde yapılırdı. Dolayısıyla sonra oranın hocası oldum vesaire. Bir şey yalnız Bir şey yalnız altını çizmek istiyorum. Bu ensünün bir farklılığı vardı. Vaka metodunu öğretim aracı olarak kullanırdı. Vaka metodu. Ha, bu da Harvard Üniversitesi'nin katkısıyla gelen. İşte o hocalar oraya gitmiş, vaka metodunu öğrenmişler vesaire. Ve çok ilginç, bizim kullandığımız öğrenciyken kullandığımız vakaların büyük bir kısmı hep Amerikan e, Harvard vakalarından tercüme vakalardı. İşte e, 1915'te e, Massachusetts'in, bilmem e, Boston şehrinde doğan John bilmemde bilmem, ne, bilmem ne diye başlar bu, bu ifadelerle böyle ee, ve orada bilmediğimiz mesela işte hisse başına şey hisse fiyatları düştü 1968 daha Türkiye'de borsa gelişmemiş ama biz hisse başına hisse fiyatı kate düştü adi hisse senetleri efendim saha ambar anlaşması bilmem bilmediğimiz bir sürü kavramlarla karşılaşıyor söylemek istediğim şu bu, amaç şu idi yani işletmecilik vakaları Türk taktikatından alınsın, sınıfa getirilsin, orada tartışılsın. Ama bizde öyle bir vaka yok. Tabii verecek kimse yok. Gittiği zaman kapalı hepsi. Kimse vermiyor. Dolayısıyla bu bir süre devam etti. Sonra o vakalar Türkçeleştirilmeye başlandı. Hiç unutmuyorum. Birkaç şansı ben Türkçeleştirmiştim. Salin Salt Kampanyi diye bir şey vardı. Sülün tuz şirketi oldu. Bilmem, Karsun Enfoğa diye bir şirketi vardı, gayet hatırlıyorum. Karsan bilmem ne şirketi oldu. Türk'e Ama elbise oturmuyor. Dolayısıyla işte fakültenin de bünyesinde olmanın da etkisi yavaş yavaş girmeye başladı. Hatta bazı özelimiz dediler ki, teorik temel olmadan vakıf tartışılmaz. Halbuki ilk orijinal halinde 54, 55, 56, 57 tek şeylerde hiç okuma malzemesi verilirdi ama. O yardımcı olarak tutulurdu vaka esas uzatmayalım şimdi işletme ikizade propagandası yapacak değilim. Zaten onda ihtiyacı yok. O da zaten şekil değiştirdi şimdi ve klasik bir şey haline geldi. Fakat o zaman böyleydi. Şimdi üçüncü noktaya geliyorum ki ben de aynı noktaya geleceğim Beylül'de. Bütün işletme iksade enstitülü'nün sekreler derneğinin artı diğer kuruluşların örneğin gayet iyi hatırlıyorum İstanbul Sanayi Odası'nın başkanı vardı, rahmetli Ertuğrul Soysal. Pek çok kere bizim üniversitemizde konferans vermiştir ve menajman derdi. Menajman. Fransızcadan isimlerek, öyle midir doğrusu bilmiyorum. Doğru. Menajman işte ne kadar önemlidir, işte şöyle böyle profesyonel yönetme şey derdi. Sanayi Odası Başkanı. Sonra ne oldu, Sanayi Odası'nda ne oldu, tam izleyemedim. Dedikleri doğru işte, MPM vesaire bunların hepsi şeyi vurguluyor. Profesyonel yönetiliği vurguluyor. Ama hala da profesyonel yöneti ve kurumsallaşmayı vurguluyor. Ama biz 2015'teyiz hala kurumsallaşmada tartışılıyor. Ne olduğunda herkes kendi göre yorumluyor veya ifade ediyor. Şunu şuraya getirmek istiyorum söz. Yani biz e, bu kurumların etkileriyle veya faaliyetleriyle sevkiyat derneği Sanayi Odası, işte, Melkizade Enstitüsü, e, MPM, TODA'yı belli ölçüde e, bunların katkılarıyla insan davranışı veya kültürü etkileyen konuların dışındaki teknik ağırlıklı şeyler de biraz çok fazla ileri gitti. yani verim aldık diye düşünüyorum. Yani işte ne bileyim nakit planlaması, yatırım planlaması veya pazarlamada reklam bilmem eee tanzimi falan gibi konularda eee yol alındı. işletmek iktisadi enesünün ilk kuruluş yıllarında e, piyasadan gelen hocalar işte Nezih Nezihi Sadi Gencer de söyleyeyim Enesün e, Nezi, e, Besim, Besim Baykal bunlar iş hayatının içinde olan insanlardı ve ders verirlerdi. Fakat Üniversite bünyesinde, daha fakülte bünyesinde tabii bir takım değişikler oluyor. Akademik ünvanlar alınmaya başladığı zaman, akademik ünvanlar bir, bir, bir bariyer olmaya başlıyor, bildiğimiz hikayeler. Akademik ünvanı olmayan hocalar ne kadar şey olursa olsun, bir akademik ünvan oldu mu o bir bariyer oluyor falan böyle bir, buna üniversiteleşmemi denir, katılaşma mı denir, ee, ne dersiniz diyiniz belli da bir şey buluştu. Katılışma diyelim isterseniz. Katılışmaya başladı ve şimdi tamamen işte klasik ders okutulan falan bir hale dönüştü. Yani kuruluşundan sapta. Zaten iş hayatına gelenlerde tasfi yoktu. Eczacıbaşılar efendim e, diğer bütün o iş hayatındaki büyük insanlar. Şimdi Sekveder bir diğer katkısı bu teknik konuların dışında İnsan davranışına ilişkin konular, benim kişisel görüşüm, çok fazla atılan şeyler çıkmadı böyle. Nedeni, çünkü bizim işletmelerimizin çoğu hala aile işletmesi özelliğinde. Bir patron var. Yani patrona diyorsunuz ki siz işte profesyonelleri istihdam ettiniz. Tabii anlamı değişti. Şimdi profesyonel deyince teknik ünlüye sahip bir adama dönüştü. Yani hiç çıkarı olmayan, aracı durumda olan değil de. Teknik bilgisi. İşletmeler büyümeye başladı 1950'den sonra. 1960'larda, 70'lerde yatırım yapmasını öğrendik biz. 80'lerde ihracat yapmasını, döviz kazanmayı öğrendik. 2000'lerde uluslararası piyasada rekabet etmeyi öğrendik. Tabi bunların gerektirdiği teknik bilgiler var. Pazarlamasından, üretiminden bilmem şeye kadar. O konularda büyük adımlar oldu ama yukarı doğru çıkıp da Sek ve idare veya yönetim dediğimiz zaman orada o atlan fidanlar 1960 60'larda çok böyle gür ormana dönüşme bir Ama Sek derneğinin bir diğer katkısı da şu oldu ıı, Türk işletmecilik hayatına ne kadar işletmecilik lafından hoşlanmıyorsa ıı, eee meslek şuurunu bence geliştirmeye başladı. Yani işte bir insan kaynak, personel konuları, personel yönetimi, sendikalar, hukuk, iş hukuk falan derken bir peryon doğdu buradan. Persel yöneticilerini kucaklayan. Derken işte pazarlama falan bir pazarlama şeyi doğdu. E, finans ve işte yatırımcılar bilmem ne doğdu. Yani böyle bir meslekleşmeye da şu meslekleri, meslek mensuplarını bir araya getiren başka organizasyonlar doğmaya başladı diye düşünüyorum. Sefer Derneği'nin seminerleriyle, danışmanlığıyla, e, yayınladığı dergiyle vesaire. E, i̇kinci katkı olarak da bunu görüyorum. E, üçüncüsü, e, zaman zaman, şimdi geriye doğru bakınca tabii hüküm vermek kolay ama, e, seminerlerde katıldığımız arkadaşlar... Bazen şu soruyu sorarlar. Efendim bize has bir model yok mu? Bizim kendi şeyimiz yok mu? Kavramlarımız yok mu? İşte bahsederiz yok efendim bilmem atıyorum Porter'ın şimdi yani küçümse anlamında değil katiyen böyle bir şey söz konusu değil. İşte Porter'ın anlatıyorsunuz. Efendim ee, bilmem ee, şunun bunu anlatıyorsunuz. Drunk. Bunun Drucker'ın adı. Drucker'dan bahseden pek yok zaten O bir Drucker çok şanssız bir adam herhalde. Çok. Bir de e, Chester Barnard. Yani ne hikmetse çok da güzel yazmıştır ama. Sonra ben bir senaryo söyledim. Direkt bir seminerler yapılıyor şimdi. Dedim akademik camiada pek bilmiyor dedim. E tabii dedi o akademisyen değildi. Kendi öyle görmediği hiçbir zaman dedi oradaki şey Doğru. E, dolayısıyla şu soru sorulur da bir, bize ait bir şey yok mu? E, ben de bunu çok düşündüm. Yani illaki bize ait olması için e, Kendimizi zorlayarak hadi bu da bize aittir olmuyor. Yani bu biraz ortam meselesi, bu biraz araştırma meselesi, bu biraz e, imkan bulma meselesi, bu biraz hani iltifat, marifet hikayesi diye düşünüyorum ben. E, dolayısıyla bu Amerikanizasyon etkisinden de tam kurtulamıyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum, e, tenzih ederim eğer bunu başka anlamda alıyorsanız. Dolayısıyla oradaki kavramları Kullanmaya çalışıyoruz Uluslararası piyasaya çıktığınız zaman da Daha rahat akort olabiliyorsunuz Daha rahat anlaşabiliyorsunuz Tabii bir diğer nokta var Üçüncü nokta belki bu konunun gelişmesinde Bu eğitim faaliyetleri sadece Türkiye'de işte Sekreter Derneği Enstitü falan Devam etmiyor Yavaş yavaş dışa gidiş ve okullar Başlıyor yani yurt dışına gidiyor Orada eğitim görme başlıyor Eskiden Avrupa'ya giderken yön Amerika'ya dönüyor. Şu anda Amerika'daki master programlarında yıllar itibariyle ne kadar Türk öğrenci mevzu olmuş, onun rakamları yok elimde. Ama bunların büyük kısmı aile bireyleri. Zengin, zengin de işletme sahibi olan ailelerin çocukları. Dolayısıyla doğal olarak onlar taşıyıcı olarak geliyorlar. Yani bir şekilde bu da belki normal. Çünkü en ileri uygulama orada olarak görülüyor. Ee, ve onu öğrenme peşinde koşuyor insanlar ve oradan alarak buraya getiriyor. Ama biz bunu kendimize adapte ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ee, şimdi geriye doğru baktığımızda ben yine kendi adıma konuşayım. 1900 galiba 71'de Gebze'deki bir şeydi, bir seminer yapmışız. Ee, İşletme iktisadı ensü işadı Görük bir firmada ben de konuşmacıyım için noktarıma bakıyorum. Buradan aşağı böyle terler dökülüyor. Ben nasıl bunları anlattım diye. İşte efendim ee, bilmem ee, şeyin ee, Lawler'ın bilmem ne modelindeki bilmem ne kavramı işe atmaklarda böyle bakıyorlar tabii. Şeyde. Nezaketen bir şey söylemediler ama ben orada uçmuşum böyle. Yani böyle şeyler de oldu Bak, Sen yapmadın mı? Hepimiz yapmıştık. Yani şimdi bakıyorum böyle terler boşanıyor yani ben orada dinleyici olsam hocam bırak bunları, bize anlat derdim diye düşünüyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazen buradan ithal ettiğimiz kavramlar tam oturmuyor. Yani biz onu bize uyarlamıyoruz. Havada kalıyor. O zaman olmuyor. Yani şey olmuyor ne derler? Müzik olmuyor. Akort olmadığı için müzik olmuyor. Neyi vurgulamak istedim? Ben iki şey vurgulamak istedim, toparlamak gerekirse. Birincisi geniş bağlamda bakarsak, geniş çerçevede ta kapitülasyonlardan buraya doğru geldiğimizde bunu doğal akış gibi görüyoruz. Görüyorum daha doğrusu. Bunun etkilenmesini işte Fransız kapsam alanından işte Alman Şey'e girmişiz. Oradan şeye girdik Amerikan Şey'e. Böyle mi devam edecek? Onu bilmiyorum. Bundan sonrası nedir? Nereye gidecek? Yani gidebilir? Onu, o benim e, uzmanlık alanım değil. İkincisi de e, Sekreter Derneği'nin teknik konulardaki işte bu seminerler vesaire değerli dostlarımız onların olarak bahsedecekler tahmin ediyorum. Bir meslek şuurlaşmasına da büyük katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Yani insan kaynakları. Pazarlama, gerçi İşletmeksiz de böyle bir dersler vardı ama bu sanayi kendi içinden doğan ve sanayiye bunları satan, öyle söyleyelim, hizmet veren bir kuruluş olduğu için yakın ilişki çok daha fazlaydı. Bir akademik bir kılıf yoktu üzerlerinde. Dolayısıyla büyük katkıları olmuştur. Bu şeye keşke bu dernek devam etseydi. Ee, tabii başkasına bir işletme nasıl devam eder, bunları öğretip de kendisi öğretemeyen biraz terzi hikayesi benziyor ee, şeyde. O da ayrıca incelenmesi gereken ilk konu teyze. O da bir başlı başına bir vakadır diye düşünüyorum. Ümit ederim. Bir gün o da yazılır. bireysel yani, neden vardır, ekonomik neden vardır, işte para bitti, hani şey bitti, yapı paydos hikayesi. Belki o da vardır, bilmiyorum. Ama... Şöyle veya böyle o kısa dönemde 62'den 70 e, kaç bir kapanıyor? 79'a kalan dönemde büyük katkı olmuştur diye düşünüyorum. E, ben büyümü böyle bağlıyorum. Hocam, ağzınıza sağlık Teşekkür ederiz. Yani birinci oturumun ikisinden önce hani her oturumda olduğu gibi muhtemelen sorular olacaktır. Onlara yani açmış olalım birkaç dakikayı, beş dakika kadar bir süreyi salonuna şahit sorular varsa. İlk soru Ferdinoy'dan geldi, ağzına sağlık dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ferdinoy'dan bir soru Sor. tam bahsederken ağzına geldi kesinti, hani 79'da yaşanan ve özel kesimin önderliğini yaptığı transferdeki kesinti bu 90'larda kurulan Kalder yani ondan öncesinde TÜS'ü yaptı. Kalder hani biraz benze mi fonksiyon edilebilir? Kalder, tabii belki arkadaşlarım ne işini bilmiyorum ama bana bakarak söylediğiniz için ben alındım. Daha belli bir misyonu olan, spesifik bir hedefe işletleri yönlendirmeye çalışan dernek diye düşünüyorum. Şüphesiz hakkısı var. Kalite fikrinde ama e, kalite yönetimiyle çalışan arkadaşlarımız var aramızda. E, bütün işletmeciliği sadece kalite yönetiminde göre görürseniz onda, yani bunu, bunu inanç haline getirirseniz o da ayrı bir problem olmaya başlıyor. Bilmiyorum. Behlül Kalite Yönetimi çok sevdiği için saygı kaliteliyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Başka sorular? Sorudan çok, önerilerin bakımından faydası olur diyerek bir ben Celal Yılmaz STK'da çalışıyorum. ve İMKB Bölgesi sermaye piyasası tarihi çalışmaya çalışıyoruz. E, biliyorsunuz 60'larda sermaye piyasası kurma çalışmaları başladı binim tesis ilan ederliğine katil çekmesi de 63 yılında bir klas dede e, bir ilan var. Amerika'dan bir kadar bu getirdiğimiz bir uzmandan sermaye kesis altında bonfenas verecek diye e, 63 yılı sinav kade gibi belirtilmiş. Onun bir ilanı var. Ondan sonra e, dikkat çekti. 63 yani e, kim kurulduğunu daha bir sene olmamış kuruldu. Üstünden yani kurulun üstünden. <gülüyor> bir şey gelmeden, Sermaye piyasası nedir diye konferans verdirmeye çalışıyorum. Bu beni çocukla tüm çekti. Adını konuşurken, ben gördüm ki 53 yılında e, portmanla Türkiye'ye girmiş. Türkiye'de sermaye piyasası kavramının e, ilk ne zaman bahsedilmiş diye baktığında ilk geçtiği yer ya, 52 yılında TSKB'nin bir raporunda geçiyor. 52, 53 yılının Şubat ayında. TSKB'de bir rapor hazırlatıyor. Ermeni piyasasını nasıl geliştirdi, nasıl kurdu diye. Tesekkül elinde kurulmuş. 3 yıl sonra nasıl bir etkili olmuş diye. Zaten kuruluşunda da o niyet var da. Böyle bir rapor hazırlatmış diye düşünmüştüm. Kurduğun ee, gelişimden aylar sonra tekrar ediyor bu e, rapor. E, o şeyler bende e, böyle kozinal yaratıyor. Bunları bu hisseyde bahsedip ben yani konuşmalarda başka ipuçları ya da başka şeyler taçekersen çok. E, çalışıyor olduğu için. Çünkü bu ıı, taşıyıcılar sadece işletmeciliği ziyietsi dışında ıı, yeni bir kapsamlı modelini evvah etmeye çalışıyorlar. Az önce tanırdığım söyledi, ıı, belki de bu işletim ziyietsi yeterince verimli olmamasının temel sebebi ıı, aile işletmesi ölçeğinde kaldılar. Halka açıklık ziyietsi yeterince beni titemedikleri ıı, için verimli düştü. Ama başlangıçtaki niyet e o teknik sermaye piyasası temelde olarak geliştirilmektedir. Ellerden itibaren yapılmaya çalışılan, işte küçük olsun benim olsun ya da işte aile, hakim olsun zihniyetinden öte, sermaye piyasası en finansman modeli olarak hem yönetim anlayış olarak sermaye piyasası sistemiyle yönetim amaçlı kışıklardan bir tanesi olarak tutulacak işte için ben evet, bunu konuşturduğum için geldim öyle. İlerle yani ileride çeker. Bütün bunların kökü, hepsinde kökü var. Bütün bunların kökü elli bir yılında yayınlanan Barker rapor. Ee, Amerika'dan ııı e, Dünya Bankası'nın vasıtasında Türkiye'ye bakın bu memlekete ne yapmak lazım diyen yani bir Amerikan Barkı'da tahmin gibi o heyetin başı onun adı anılan bir rapor var. Bütün bunların ipuçları ııı e, siyasal bilgiler kapitesinde işletmecilik şubesi açmasından tutun. Biraz zaman olur siyasal bilgiler gelen ee, Bütün bunların ipuçlarını e, Barclay raporunda bulmak mümkün. Barclay raporunda kolaylıkla e, her kültü var neden var neden var? Amerikan de Fransız de var? Ondan sonra gelen her şey çünkü Ford kendi başına da. Ford'un gelikine buraya gelmesi de çok büyük bir olay. Çünkü Ford'un e, Amerika'daki e, şirketlerin gelirlerinin bölüşümünde çok büyük var. Yani Amerika bugün işte yetiminde bir numara haline gelirse ııı e, 1950'lerde dokuz yüz bir konu farklılığı verdiği Ama bu parayı vermeye başlamadan önce Orta Doğu'ya geliyorlar. Tabii o da kendi içinde bir örgü. Kendi içinde mücadele var. Uluslararası canlılar var. Ulusalcılar var vesaire vesaire. Onun bir yansıması büyük ihtimalle. Ama o sermaye piyasası falan hepsi, hepsi sermaye piyasasına ihtiyacımız var falan ııı e, demelerinden kaynaklanmıştır. Tabii tabii Hoca da söylediği gibi yani dediği fonksiyonel türde bir uzmanlaşma hakikaten olmuştur şu anda hakikaten. Ee, şimdi taşıyıcıyı sevmede şunu söyleyeceğim bir tabi. İnsan kaynakçılığı bir kategori oluşmuştur yani Türkiye'de. insan kaynakçılarından bahsediliyor. Hem e, iş dünyasında insan kaynakçısı hem e, Cavide Hoca'nın temsil ettiği insan kaynakçısı. E, dolayısıyla bunlar oluşmuştur. Ama e, Türkiye'de o Hadi bırakın lutfanla işi bir meslek olarak profesyonel yöneticilik tutmamış. Yani şimdi hepimiz Muhtar kendin adını bilirsiniz ama e, bana Koç'un göya CEO'su olan adamın ismini hadi söyleyin ya da yazın desen. Valla kırkta beş falan doğru cevap alır. Sapancı desen. Bak ya kimdi ya ne oldu bir izletmide. Aa bizim parket edemeyiz. Oradan beş kişi çıkarın. Ya şimdi de Muhtar kente ama ekista Mr. Halbuki mesela poliye tanıvi, da poleri şey yok. Ha bu olmayınca zamanla profesyonellerin düşündüğü de esamesi hesabı okunmaz ve esas meslek hukukunda yasa bir tescili e, sırayla tescilli mesleklere üniversite giriş sınavında en az kaçıncı olacakları belirlenirken önce bir tıp sonra hukuk sonra veteriner sonra eee şey e, anladık Artık tekne kazıntısı toplarız yani. Yani hayattan bundan sonra bu işi devam edecekleri başarılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Boğaziçi'nde dedi. Şey bu puan herhalde bunlar oldu biraz. Yarı şakaları ciddi söylüyorum ama profesyonel bütün bu uğraşlara rağmen e, profesyonel yönetici Türkiye'de roman kahramanı olmuştur. İş dünyası üzerinde kurulan bütün dizilerde yakışıklı olanlar Holding sahibinin olduğu e, nebilir o bir İstanbul hatırasını hatırlayayım mesela ama bir İstanbul hatırası, bir holding görgüsüdür. Ama e, bir noktada da gelip hocam adı global danışmanlık olan danışmanlık şirketi tutarlar. O dizinin içerisinde. O dizide şey, saykeştir lafı bile geçiyor? profesyonel yerine bir silah. Dolayısıyla yani, <gülüyor> maalesef bilemek lazım. Biz nasıl olsa oradan fazla kazanmadığınız için. İşte, sadece onları anlatarak bana kazandık. E, ama böyle bir şey yani. O düşünürmüş, hep fikir gerçek dünyanın önündeki. Şanar Hocam'ın anlattığı problem bence o. Hani Cem da böyle bir eskisi var. Eğitim lazım diye. Yani eğitim lazım diye. Eğitim yaparak bunlar dönüşecekmiş. Harbuki arkasında güç var, iktidar var, para kazanma var. Ben yani istediğim kadar bir var ne oldu? Gibi. Ara içi çay, içi. Evet, ha, Bir sonra daha var. <gülüyor> <gülüyor> e, yoksa var. çok güzel gibi. Yani paydaş e, yaklaşımında bu tartışmayı açan sermaye tarafında profesyonel üretici e, bunu izlenmedi veya böyle bir e, örnek çıkmadı. Sahilmenin ilişkisi tarafında e, tarihleri tarafında ve bunun temsili sermaye ilgili bu yani tarihler arasında olma hani o ağırlığından bir arttırmak için soruyor. Ee, Ibarat kurabilir miyiz? Yani TÜSİAD'a tabii 1971'de kuruluyor. Eee tabii ki derne yani şanssızlığı var. Üçte baş etmeye çalışmıyorlar. Hem adam lafı var. Kadın yok. Başlıkta. Hem de profesyonel yönetici falan yok. iş adamları. Eee yani şimdi birkaç kere bakanlığın başkan oldu ama hangi ama meseleyi herhangi belki markaları çok önemlidir diye oynamak istemiyordu artık. Bir de onunla karıştı. Ama, şey. Ama evet, e, de yani de. esas itibariyle gibi, Türkiye'de büyük sermayenin egemen örgütü olan holding tipi örgütlenmenin e, başında bulunan sahip konumundaki insanların girişimiyle e, oluşmuştur. ve esas itibariyle bir, e, yani orada bir ticaret odaları, sanayi odaları, TÜSİAD karşılıklığı gibi bir şeyden de bahsedelim. daha küçük, e, yani o TÜSİAD olmadan önce de var olan bir karşılıklığı. E, böyle bir karşılık içerisinde, e, büyük sermayeli ama büyük sermayeli Türkiye'deki egemen haliyle Holding TÜSİAD işte Örgütlerden bir insanı, bunu temsil eden bir sanmış bir örgüt e, olmuştu Ama o da bir nüfus yetmiş yani e, dolayısıyla benzer dönemlerin üretimleriyle ilgisi. Evet, hem Elgin Hocamıza, Tamer Hocamıza evet, katkılarını çok teşekkür ediyoruz. Yarım saatlerimiz olacak. Evet. Ee, tekrar hatırlatmak isterim. Alt katta, sol tarafta ikramlar var. Çok evet. var. Bahçeyle kullanacağız. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.